Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı bu hafta belki de önümüzdeki haftalarda İstanbul Barosu'nun ee, ekim e, ortasında yapılacak seçim için baro başkanı meslektaşlarımızla e, avukat arkadaşlarımızla e, konuşacağız. Onların e, İstanbul barosu e, Türkiye'deki hukuk evet tabii ki hukuk güvenliği e, yargı avukatlık, baro ve avukatlığın sorunları hukukun sorunları bunları konuşacağız. Hatta tabii ki e, niçin e, Baro Başkanı adayı olduklarını meslektaşlarımıza soracağız. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, önce zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ama biliyorsunuz ki İstanbul Barosu e, özellikle savunma örgütleri içinde en eski ve en önemli örgütlerden biri. Dolayısıyla e, bizde e, bu önemli genel kurulu bir ara COVID nedeniyle zamanında yapılamamıştı. Geçen yıl aksayarak gecikerek yapılmıştı. Ama bu dönem sanıyorum tam bir genel kurul olacak. E, onun için e, zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Önce ben teşekkür ediyorum. Önce sormak istiyorum. Evet. E, niçin Barolaşkan olduk? Hasan Beyciğim evet. e, ve yani bu söylediğimiz konularla ilgili siz istediğiniz sırayla e, düşüncelerinizi açıklayabilirsiniz ama zaten bir sohbet şeklinde olacak bu evet. e, niçin Başkan adayı oldunuz ve İstanbul Barosu Başkanı olursanız seçilirseniz baroda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet tabi. E... Başkan adaylığı yani siz de tabi bunu biliyorsunuzdur yaşadınız üstadım. Başkan evet. adaylığı tek başına yani aday olan kişilerin talebiyle olmaz bir anlamda o oluşur. Dolayısıyla meslektaşların talepleriyle genelde bu gerçekleşir ve biz de biliyorsunuz önceki seçimlerde ciddi anlamda sonuçlar almıştık. Dolayısıyla bu dönem açısından e, yeniden bir belirleme oldu. E, adaylık yönüyle duyuru yapıldı. Yani kim aday olmak istiyorsa başvurulması yönünde. Grubumuz bir mutabakatla bizim aday olmamıza karar verdi. Bu tabii işin şekli... Onu biliyorum. Yani zaten birçok arkadaşın canı gönülden sizin İstanbul Barosu'ndaki özellikle evet. avukatların sorunlarıyla ilgili e, önce yönetimde bulunduğunuz dönemdeki e, çabanız, iyi niyetiniz, e, enerjiniz nedeniyle e, başkan adayı olmanızı istediklerini biliyorum. Ve bu nedenle de siz de adaylığınızı e, koydunuz. E, ama tabii e, yönetimle beraber, ona destek veren meslektaşlarımızla beraber projeler, işte önümüze koyduğumuz gündem oluşacak. Fakat siz mesela Baro Başkanı olaraktan evet. e, ne düşünüyorsunuz e, kafanızdaki e, çözülmesi gereken avukatlık e, savunma örgütü Baro şu andaki İstanbul Barosu e, yargı ve hukukun sorunları ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz doğrusu evet. bunu izleyicilerimize e, aktaralım istedik. Tabi. Şimdi tam oraya geliyordum bu teknik boyutuydu yani bir çıkış usulüydü ve neden oluyoruz'a geçmek lazım, ne düşünüyoruz, neler yapacağız direkt onu değerlendirelim. Şimdi tabii güçlü bir savunma örgütü oluşması gerekiyor. Bu bizim açımızdan hepimiz avukatız, mesleğimizi yerine getirmemiz açısından olmazsa olmaz bir unsur. Yine aynı şekilde İstanbul Barosu'nun tarihinden gelen, gelenlerinden gelen bir mücadele geleneği var veya ülke açısından bu da çok büyük önem taşıyor hukuk devleti mücadelesi yönünden özellikle İstanbul Barosu bir pusula bu ülkede pusula görevini görüyor ve dolayısıyla bu anlamda da bir mücadeleye ihtiyaç var biz bu iki alanda etkin mücadele etmek istiyoruz yani meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi mesleğin geliştirilmesi avukata Sahip çıkılması ve aynı zamanda hukuk devleti mücadelesinin de geliştirilmesi, orada bir direncin gösterilmesi anlamında düşüncelerimiz, hedeflerimiz var. Özellikle bizim yapımız, grubumuzun yapısı hep diyoruz İstanbul Barosu'nun mücadeleci genlerinden alınan yapıyla bugünkü süreçleri de değerlendirerek, yorumlayarak bir çözüm ortaya koyuyor. Bu yönde bir e, haritamız var. E, neler yapacağız, neleri değerlendireceğiz? Yani bunu başlıklara ayırmak lazım. Birincisi, e, güçlü bir baroya ihtiyaç duyulduğu tartışmasız. Bunun için mücadele edeceğiz. E, i̇kincisi, e, meslek sorunlarımız söz konusu. Üçüncüsü, hukuk devletine ilişkin, yargı bağımsızlığına ilişkin, temel e, hak ve özgürlüklere ilişkin e, süreçler söz konusu. Bu alanda da mücadele edeceğiz. Meslekle ilgili neler yapmayı düşünüyoruz? Eğer avukatlar, biliyorsunuz avukatlar bir kamu hizmeti yürütüyor. Toplum adına yürütüyor. Her avukat bir vatandaşı temsil ediyor. Bireylerin hak ve hukukunu savunuyor. Bir hak mücadelesi yürütülüyor. Bu anlamda avukatların güçlü olması gerekir. Aynı şekilde savunma örgütünün de güçlü olması gerekir. Tabii son dönemde ekonomik e, sorunlar ciddi anlamda öne çıkıyor. Bir kere buradan hareket etmemiz gerekiyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu anlamda önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunu da birkaç sürece ayırıyoruz. Yine avukatların görevinin yapmasını yerine getirmesini sağlayacak. Bu anlamda kolaylaştırıcı süreçlere ihtiyaç duyuluyor. Çünkü avukatlar şu anda görevlerini yerine getirmekte ciddi problemler yaş yaşıyorlar. Ve aynı zamanda Müvekilleriyle özdeşleştiriyorlar, saldırıya uğruyorlar, darp ediliyorlar, vuruluyorlar, öldürülüyorlar, yargılanıyorlar, baskı altındalar. Dolayısıyla birçok farklı süreç var ve yürütülen hizmetin niteliğine baktığımızda bu hizmetin böyle çok farklı değerlendirilmesi doğru olmaz. Yani sorunlarla baş başa bırakılması bu kamu hizmetinin yerine getirilmesine büyük problemler yaratır. Şimdi meslektaşlarımız açısından e, onu şöyle ayırabiliriz. Bizim projelerimiz ve çözüm önerilerimiz şu. Bir, avukatın e, karşılaştığı alanlarla ilgili süreçleri ayırmalıyız. Mesela örneğin giderek daralan, avukata görevini yaptıramaz noktalara doğru giden ve aslında avukatsız yargı özlemini içeren bir süreci görüyoruz. Buna karşı mücadele etmeliyiz, e, ediyoruz, edeceğiz. 2. Genç avukatlar, 3. Bağlı çalışan işçi avukatlar sorunu, 4. CMK'da görev alan meslektaşlarımızın sorunları, 5. Ortak, genci, yaşlısı özellikle kıdemli meslektaşlar açısından yaşanılan olumsuzluklar, onların görevlerini yapmalarındaki problemler ve özellikle örneğin emeklilikle ilgili Uğradığımız hak kayıpları gibi birçok e, çerçeveyi ortaya koyabiliriz. Genç avukatlarla ilgili çok önemli çalışmalarımız söz konusu, projelerimiz. Biliyorsunuz e, daha öncesinde bağlı çalışan avukatlarla ilgili bir alt limit maaş tarifesi önerimiz vardı, projemiz vardı. O proje bir anlamda e, hayata geçti. E, bizim projemiz bu dönem hayata geçti. Onun takibi güçlendirilmesi anlamında... E, ihtiyaç duyulan süreçleri mutlaka ortaya koyacağız. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Genç avukatlarla ilgili genç avukatların hem sistemin içerisine dahil olması katılımın önünün açılması aynı zamanda onların sorunlarına da eğilmesi gerekiyor. Yani iki tane önemli nokta var. Yeterince hatta hiç katılamıyorlar fikirlerini ortaya koyamıyorlar yeterince değerlendirilemiyor e, bunun önünü açmamız gerekiyor yani dinlememiz, anlamamız ve bu lafta kalmayıp onlara da yetki ve görev verilmesi sürecini ortaya koymalıyız. Ve aynı zamanda teknik sorunlar var. Yani görevi yapmaya çalışırken karşılaştığı sorunlar var. Örneğin ofis problemi var. Bugün birçok mesleğe yeni başlayan meslektaşımız çok ciddi sorunlar yaşıyor bu alanda. Bizim Genç Ofis diye bir projemiz var. Bunu uzun süredir dile getiriyoruz. Bunun çeşitli formatları yapılmaya çalışıldı. Ee, ama e, bu, bu, bu konuda çalışmamız var bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz bu konuda çok e, e, kafa yorduk e, önemli e, adımlar atacağız buna ilişkin e, birçok değerlendirmeyi yapacağız e, yine aynı şekilde e, Gençlik Meclisi'ni kuracağız bu bizim yine geçen dönem önemli projelerimizden biriydi onu bu dönem hayata geçireceğiz yine merkez ve komisyonlarda onların katılımının önünü Açacağız. Yine aynı şekilde özellikle onların gelişimi yönünden e, teknik anlamda bazı e, süreçler yürüteceğiz. Özellikle eğitim alanına bu anlamda çok ciddi önem veriyoruz. Ve eğitimle ilgili e, biz e, birçok, bir dizi e, program geliştirdik. Bunu bir akademi çatısı altında e, farklı bir şekilde sunmayı düşünüyoruz çok önemli standartlarda bir eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz özellikle Mesut Bey. Evet. Hasan Bey bu bu bu aslında stajyer avukatlarla ilgili avukatlığa başlamadan önce bir anlamda avukatlığa ısınma süreci uygulamada avukatlığın e, e, uy, sıkıntı yaşanmadan başlanabilmesi için e, bir staj eğitim merkezimiz var. Bu süreçle ilgili mi bu projeniz, bu söylediğiniz, akademi dediğiniz? Hayır, e, o süreçle ilgili staj eğitimi biz ayrı değerlendiriyoruz. Staj eğitim için farklı projelerimiz var. Çünkü bunu farklılaştırmak lazım. Ama bunlar O zaman şey... sizin genç avukatlarla ilgili yani stajını bitirmiş avukatların Eğitimiyle ilgili veya mesleki gelişimiyle ilgili başka bir alanda çalışmalarımız var demek evet, istedi. Evet, evet evet yani direkt. Bu, bu de, önemli evet. Tabii evet. stajyer meslektaşlarımız için de çok önemli projelerimiz var ama şu anda hani genç avukatları konuştuğumuz için onları evet. değerlendiriyoruz. Stajyer avukatlar için aynı şekilde çok farklı düşüncelerimiz var. Onlarla entegrasyonu sağlayacak, irtibatı sağlayacak. Ee, özellikle dediğiniz gibi eğitimlerini e, yeniden düzenleyecek, değerlendirecek ve bu kopukluğu giderecek çözümler ortaya koyacağız. Ve onların çalışma alanlarıyla ilgili, çalışma koşullarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar, süreçler ortaya koyacağız. Dolayısıyla orada çok önemli bir sorun var stajyer avukatlarla ilgili. Bu sorunun üzerine bütün baroları da toplayarak değerlendirmeler yapacağız. Bu sorun artık e, bu şekilde kalmamalı. Yani buna bir çözüm bulmalıyız. Şimdi yine hepsini ilgilendiren bu, genç meslek Hasan Beyciğim, Hasan Beyciğim sizin sözünüzü kesip vaktinizi de almak istemiyorum. Da. Ee, mesela biz bir dönemde iki e, e, bir avukatlık yasa değişikliği olmadan evvel hem avukatlığın tarifi hem avukatlık meslek kuralları işte avukatlıkta sır saklama, avukatlıkta reklam yasağı gibi konularda Marmara, İstanbul Barosu olarak Marmara bölgesindeki barolarda her ay bir konuyu tartışarak toplantılar yaptık. Ve bunun 2001 avukatlık yasa değişikliğine katkıları çok oldu. Ve siz barolarla toplanarak böyle bir çalışma yapacağız derken acaba bunun çerçevesi nasıl bir çerçeve olacak? Bunun çerçevesi değerli üstadım şöyle değerlendiriyoruz biz. Ben açıkçası bir sorunu yüzeysel ele almayı çok sevmiyorum. Yani net bir şekilde ele alınması, uzun uzun derinlemesine tartışılabilir ama sonuç odaklı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Baroda görev aldığımda da hep bu şekilde davranmaya çalıştım. Burada bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunun da bütün barolarla değerlendirilerek, barolar birliğiyle de değerlendirilerek, aynı sizin dediğiniz gibi birçok alanı belki sizin çalışmanızda belki farklı farklı değerlendirmeler yapılıyordu. Ama biz direkt ana sorunları gündeme alarak örneğin çalışmasıyla ilgili sorunlarımız var. Bunu nasıl çözebiliriz i konuşacağız ve çözmek için her adımı atacağız. Yani bunu artık atmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu anlamda diğer barolara da ihtiyaç var. Yani farklı bir sürece ihtiyaç var bu anlattığım konuyla ilgili stajyerler açısından. Peki Onun... bu konuda bu konuda diğer baroların yanında mesela seçime katılan diğer gruplar var. Bunlarla onlarla görüş alışveriş çünkü nihayet sonuçta hukuk ve sonuçta mesleğin sorunlarını çözmek daha etkin ve işlevsel bir meslek örgütü olan baroyu oluşturmak olduğu için baro meclisleri vardı. Bu, bu baro meclislerine diğer bütün gruplardan da katılım sağlanarak avukatlıkla ilgili onların düşünceleri katkıları toplanmaya çalışıyordu. Böyle bir baro meclisiyle ilgili Herkesin katılması, e, muhalif olanların da bu toplantılara katılabilmesi konusunda kafanızdaki evet. çözüm veya proje... Evet. Proje evet. direkt e, şu, aslında bizim e, değerli üstadım, tanıyorsunuz siz bizi. Bizim söylediğimiz şeyler aslında yaptığımız şeyler. Yani avukat kamuoyu bizi biliyor. Şunun için söylüyorum, daha yeni baro meclisi oluşurken biz bunu dile getirdik. Diğer grupların yani farklı e, şekilde... Oy potansiyeline sahip, oy potansiyelinden bağımsız grupların görev alması gerektiğini, bu süreçler içerisinde olması gerektiğini dile getirdik. Dile getirmekle kalmadık. Hatta dedik ki yani bizim yerimize mesela bunu başlatabilmek için örnek biz ikinci en çok oyu alan grubuz. Bunu yapabilmek için hatta biz olmayalım, bizim yerimize... Daha oldukça ciddi düşük oy almış bir grubumuz girebilir diye bir öneri sunmuştum ben. Ama bunu bu dönemlerde yapamadık. Yani şunu demek istiyorum. Elbette ki biz bunu dile getiriyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapılması gerektiğini uzun süredir dile getiriyoruz. Çözümlerimizi birlikte arayıp birlikte bulabileceğimizi ortaya koyuyoruz. Bu konu açıkçası tartışılacak bir konu değil. Yani direkt bunun uygulanması gerekir. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bunu uzun süredir dile getiriyorum. Yönetimde de dile getirmiştim. Gruplarla dayanışma, birliktelik, e, projelerin üzerinde çalışma ortamının geliştirilmesini çok önemsiyorum. Bunun bir ayağı Baro Meclisi. Ve biz bununla kalmayacağız. Özellikle Baro Konseyi diye bir proje geliştiriyoruz. Burada da örneğin sizin gibi üstadlarımızı mutlaka dahil edeceğiz. Ve birlikte çalışacağız. Dolayısıyla sorunlarımız ortak, çözümlerimiz de ortak olacak. Ve ne diyoruz? Avukatlar yalnız değil, yalnız olmaması birlikte olduğumuz anlamına gelir. Ve birlikte olacağız. Her ne sorun varsa orada olacağız. Ama orada olmak demek sadece bizim olmamız demek değil. Yani sizin de olmanız, bunun bir birliktelik içerisinde olması, bu büyük ailenin büyük bir aile olduğunun farkına varması gerekir. Genç avukatlara dönersek, genç avukatlarla ilgili dediğim gibi genç ofis projemizi gerçekleştireceğiz. Gençlik Meclisi projemiz var, onu gerçekleştireceğiz. Onların eğitimiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapacağız. Ve devamında da tabii diğer meslektaşlarımız açısından da bu akademi çalışmamızı yapacağız. Orada gerçekten önemli bir potansiyel var. Yani bu konu üzerine oldukça uzun zaman tartıştık, konuştuk. Ve bu konunun altyapısı bizim kitapçığımızda yazıyor. Ne yapacağımız, nasıl yapacağımız. Dolayısıyla onu hayata geçireceğiz. Yine genç avukatların yöneleceği alanlar söz konusu. Biz oraların önünü açmamız gerekiyor. Onlar belki çok çok uzun süreler sonra fark edecekleri alanlara biz onları yönlendireceğiz. Gerekli bilgi desteğini, ihtiyaç duyulan süreçleri ortaya koyacağız. O katkıyı sunacağız. Mesela burada tüketici hakemiyetlerinde onlara görev vermek açısından bu sürecin geliştirilmesini önemsiyoruz ve böyle bir projemiz var. Bunu hayata geçireceğiz. Yani bu konuda çalışacağız. Yine aynı şekilde bilirkişilik, konkordator komiserliği, aktüerya alanı gibi bu alanlara da meslektaşlarımızın yönelmesi için teknik desteği ve bilgi akışını sağlayarak onların bu alanlara ilerlemesi anlamında bir yolun açılması yönünde çalışmalar yapacağız. Merkez meslek ve komisyonlarımız için. O... Meslek içi eğitim diyorsunuz. Yani meslek içi eğitimi etkinleştirip işlevsel hale getireceğiz. Barolar Birliği kısmen bunu yapıyordu ama demek ki biz İstanbul Barosu, yani siz yönetime geldiğinizde bunu İstanbul Barosu olarak da e, aktif ve etkin bir hale meslek evet. eğitimini getirmeyi Düşün. düşünüyorsun. Üstadım Barolar Birliği bizim amirimiz değil. Oradaki herkes bizim meslektaşımız, evet. dostumuz. Biz onların e, yanındayız. Yanındayız diyorum. E, çünkü e, bu mücadele ortak. Ama İstanbul Barosu bu ülkenin pusulasıdır. E, bu her alanda böyledir. E, onların yaptıklarına da alkışlarız. Ama biz neden bazı şeyleri yapamıyoruz da sorgulamamız lazım. Bu gayet doğal. Hani kimseyi eleştiren, kimseyi dışarıda bırakan bir yaklaşım değil. Dolayısıyla biz hukuk devleti mücadelesinde, yargı bağımsızlığı mücadelesinde, temel hak ve özgürlüklere e, karşı ihlallere karşı durmak anlamında ne yapmamız gerekiyorsa biz yapmalıyız. Aynı şekilde meslek sorunlarımızın çözümü içinde Aktif görev almalıyız. Burada da şunu yansıtıyorum. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü ben meslektaşlarımla iç içeyim. Zaten onlar bizi arıyor, zaten konuşuyoruz, zaten görüşür Burada bir eksiklik var. Biliyorsunuz biz kendimiz birçok alanda bazı örneğin eğitimler yapıyoruz. Bunları neden yapıyoruz? Bunların birçok yansıması var. Sonunda avukatlık hukuku açısından sorumluluklar ortaya çıkıyor. Bugün Avrupa şey anayasa ile ilgili yepyeni süreçler var. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili meslektaşlarımızın gideceği alanlar var. Bugün seri muhakeme geldi, basit yargılama geldi, infaz hukuku değişti. Birçok böyle alan var. Özel hukuka ilişkin alanlar var. Avukatlık hukukuyla ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin öğrenilmesi, ile ilgili hepimizin bu süreçlere ihtiyacı var. Dolayısıyla bunu Tabii gençler için ayrı bir eğitim yapacağız, onlara uyan, onların çalışma koşullarını düzenleyen, onlara uygun yapacağız. Ama bunu sadece burada yapmayacağız. Yani sizin içinde, bizim içinde, e, yani lütfen yanlış anlamayın, kim ihtiyaç duyuyorsa o anlamda diyorum, herkesin de katılacağı bu akademik sürecini ortaya koyacağız ve e, bu aslında anlattıklarımız gençler açısından yeni iş alanlarının açılması anlamını taşıyan süreçler. Örneğin tüketici hakemiyetlerinde daha çok görev almalarını sağlamak. Dediğim gibi bu saydığım alanlarda e, ulaşacakları süreçler neticesinde görev almalarını sağlamak. Yine onların ofis sorununu çözmek. Yine onların e, diğer e, problemlerini eğilebilmek ve onları e, sürecin içerisine katmak anlamında bir dizi proje geliştirmemiz gerekiyor. Biz staj eğitimde Temsilci e, bulundurulması yönünde staj eğitimi yürütmek e, kurulunda daha önce bir kararımız olmuştu. İlk defa orada oldu bu. E, böyle bir karar almıştık yönetim kurulunda daha öncesinde. Bu yeni bir şeydi ve onların dahilini sağlıyordu. Ama bu e, sınırlı bir e, katkı sunuyor. Dolayısıyla yeni süreçlere ihtiyacımız var. Şimdi birçok projemiz yarım kaldı. Birçok çalışmamız yarım kaldı. Bunları yenilememiz, devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün sağlık alanıyla ilgili birçok insanın yararlandığı projede çok büyük emeğimiz var. Ama e, geriye gidişlerin olduğunu duyuyoruz. Buna eğileceğiz. Servisle ilgili biliyorsunuz çok çok ciddi emeğimiz var. Bu konuda yeni çalışmalar yine yapacağız. Bar odalarıyla ilgili yani her aşamasında inşaatından o sürece kadar birçok od odamız yoktu. Tek tek ilgilendik bu süreçlere ortaya koyduk sonra çalışma alanları bilgisayar alanlarıyla ilgili oralarda da eksikliklerimiz var yani biz bir yere getirdik bunları aldık ortaya koyduk sonrasında bunlarla ilgili de yeni çalışmalar yapacağız bağlı çalışan avukatlarla ilgili daha önce yönerge çalışmamız vardı biliyorsunuz barolar birliği genel kuruluna sunmuştuk sonrasında o çıktı iptal edildi yönetmelik çalışması oldu o da iptal edildi Buradaki e, ayrıntılara e, vakıfız, yani içinde bizzat çalıştık. Bu konuda neler yapabiliriz diye e, değerlendireceğiz, yeniden ele alacağız bu konuları da. Ve Hasan onlar için Hasan Bey'dir. Böyle bir iki iki buçuk dakika içinde evet. e, hem grubumuzun ismini e, edelim, hem de son olarak <gülüyor> hem yargı Türkiye'nin içinde bulunduğu yargı e, ve hukukla ilgili, hem de Baro ile ilgili son söyleyeceklerimizi lütfen toplayalım. Biz biraz geç başladık biliyorsunuz evet. programa. Şey Gökhan Bey'in de hakkından fazla bir şey çalmamış olalım, zaman çalmamış olalım. Tabi zamanımız az, az kaldı ama meslektaşlarımız biliyor bizim çok düşüncelerimiz var. Bu süreci onlar için mücadeleyi seviyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tabii grubumuzu biliyorsunuz öncelikle Çak Yükseliş Hareketi. Biz önemli bir değerlendirme yaparak süreçleri meslektaşlarımıza duyurduk. Duyurmaya devam ediyoruz. Önemli bir yapı oluşturuyoruz. Önemli bir kadro hareketi oluşturuyoruz. Sorunları bilen çözmeye hazır bir süreci ortaya koyacağız. Ee, ve e, birçok ayrıntıyı kurumsallaştırma isteğimiz söz konusu. Evet biz gidiyoruz avukatın avukatlığını yapıyoruz, savunuyoruz. Karakollarda, adliyelerde, koridorlarda yine birçok sorunla ilgileniyoruz. Birçok davaya katılıyoruz her alanda. Yani kadın haklarından tutun diğer alanlara kadar. Birçok meslektaşımızın davasına giriyoruz. Ee, birçok sorunla ilgileniyoruz. Ama bunu kurumsal bir hale getirmek istiyoruz. Bu yüzden yetki talebimiz var. Zor koşullarda çalışıyoruz. Onlar için çok güzel şeyler yapma düşüncemiz var. Bunun için hevesimiz var. Mücadele azmimiz var. Umuyorum ki bu dönem bu fırsatı yakalayıp onlar için mücadele edeceğiz. Ve biz de bu onuru taşıyacağız. Bu gururu taşıyacağız. Özellikle dediğim gibi her ayrıntısını düzenliyoruz. Çok önemli projelerimiz var. Yani şu küçük bir sorun diye düşünmüyoruz. Bütün problemleri bir arada değerlendirmek gerekiyor ki çözüm bulabilirsiniz. E, hukuk devleti dediniz e, malum Türkiye'de birçok sorunu yaşıyoruz. Bu alanda İstanbul Barosu e, tekrar söylüyorum gereken tavırları almak zorunda. Maalesef bu konuda bazı tartışmalar oluyor. İşte sanki yani durmanız gereken yerde durduğunuzda yanlış bir şey yapıyorsunuz ve meslek sorunlarına eğilmiyor musunuz gibi davranan iki kesim var. Yani biri başka davranıyor, diğeri başka davranıyor. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Dolayısıyla siz zaten bir hukuk devleti mücadelesi vermiyorsanız, bir hukuk devletinin unsurları ortaya çıkmıyorsa zaten siz avukatlık yapamazsınız. Dolayısıyla birbirine bağlantılı hepsi olmazsa olmaz hususlar. Avukat güçlü bir savunmaya, güçlü bir baroya ihtiyaç var. Bunu sahada her zaman görüyoruz. Dolayısıyla buradaki mücadele devam etmeli. Avukatların hak ve yetkileri geliştirilmeli. Görev yapmalarının önündeki engeller kaldırılmalı. Bunlar için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz demiyoruz her şeyi çözeceğiz diye. Hayır ama her şeyi yapmak için yani sorunu çözmek için daha doğrusu her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Ve birçok sorunu da çözeceğimizi düşünüyorum. Yani mücadele ise mücadele, sorunların ortaya konulması, tartışılması hepsini bir araya getirip adımlar atmamız gerekiyor. İstanbul Barosu tamam. Hukuk Devleti bitiriyorum. Hukuk Devleti mücadelesinde elbette ki en önde olacaktır. Yargının bağımsızlığı açısından mücadele edecektir. İnsan hakları ilerlerine geçit vermeme anlamında tavrını ortaya koyacaktır. Avukatına da sahip çıkacaktır. Avukatın önemini, güçlü bir savunmanın önemini Bilerek baro yönetimi zaten gereken süreçleri yürütecektir. Bir bedel ödenmesi gerekiyorsa onu da ödemek gerekir. Dolayısıyla umutlu olmamız gerekir en başta. Sorunlarımızı çözeceğimizi birçoğunu düşünüyorum. Zaten projelerimiz söz konusu. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Hep birlikteyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar için mücadele edeceğiz. Dolayısıyla... Değerli Üstadım, benim genel anlamda görüşlerim bu şekilde. Umuyorum ki tüm adaylar açısından güzel bir olumlu, pozitif, sevgi ve saygı içerisinde yürüyen bir süreç olur ve mesleğimiz kazanır. Çok teşekkür ediyorum. E, açık Radyo dinleyicileri de biliyor. E, Topluğun en büyük ihtiyacı hukuk, e, haklar ve özgürlükler ve bunları sağlayacak bağımsız Adil ve etkin bir yargı ve bu konuda da savunma örgütleri çok önemli. İstanbul Barosu, Türkiye'nin en kalabalık diyelim, en büyük demek istemiyorum. Sayıca en fazla olan Barosu olarak Ekim ayında yapılacak genel kurul önemli. Bu genel kurulda başkan adaylığını koyan meslektaşımız Avukat Sayın Hasan Kılıç ve onun e, grubu Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar grubu adına onların düşüncelerini dinledik. E, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Küçük bir aradan sonra yine Baro Genel Kurulu'nda... Başkan adaylarımızdan olan Sayın Avukat Gökhan Ahibi ile konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hasan Bey, eğer siz de devam eder kalırsanız e, seviniriz. Ama e, yoğun işiniz olduğu için ayrılabilirsiniz tabii. Tekrar teşekkür ediyoruz toplantıya evet. katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Bir mükamele. Tamam. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bu haftadan itibaren yaklaşan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda e, aday olan seçime katılan e, gruplar adına e, başkan adaylarıyla e, hem e, avukatlık mesleği hem savunma örgütü olan Baro hem de ülkemizdeki şu andaki yargı ve hukukla ilgili sohbet edeceğiz. Şimdi programımıza katılan İstanbul Barosu Avukat Hakları grubundan Başkan Adayı Sayın Gökhan Ahi. Gökhan Bey hoş geldiniz. Zaman ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum şimdiden üstadım. Çok teşekkürler. Evet şimdi siz ben öyle sorayım. E, niçin e, Baro başkan adaylığını e, veya aday oldunuz? E, baro avukatlık, hukuk ve yargı ile ilgili e, Baro Başkanı seçilirseniz e, yapmayı düşündüğünüz öncelikli e, etkinlikler, çalışmalar nere olacak? Bunu izleyicilerimize paylaşalım çünkü bizim izleyicilerimizde. E, Dört Göz, işte Dört Kulak'la e, İstanbul Barosu'nu uzun süredir dikkatle izliyorlar. Bu bakımdan İstanbul Barosu'na girecek yönetim e, ve o yönetimde görev alacak, sorumluluk alacak arkadaşlarımızın düşünceleri de onlar için önemli diye düşünüyorum. Ee, tekrar teşekkür ederim üstadım. Ben e, şundan dolayı aday oldum, net bir şekilde söyleyeyim. Biz avukatız ve avukat olarak yani ben e, hemen hemen avukatlığın her alanda bulunan bir insanım. Yani hukuk dosyası olsun, ceza dosyası olsun, avukatlık mesleğini yaptığım alanlarda e, duruşmalar olsun, karakollar olsun, cezaevleri olsun, şirketler olsun, kamu kurumları olsun aktif olarak e, sürekli görev yapan bir avukatım. Fakat e, hem kendi deneyimlerim hem de başka meslektaşların deneyimiyle e, yalnız olduğumuzu gördük. Çünkü gittikçe sorunlarımız büyüyor, gittikçe yalnızlaşıyoruz ve gittikçe mesleğin itibarı düşüyor. Halbuki bir hukuk devletinde avukatın ne derece önemli olduğu, avukatın yargı dünyasındaki yerinin ne olduğu bu kadar önemliyken avukatın gittikçe itibarsızlaştırılması, gittikçe sistem dışına itilmesi bizi rahatsız etti. Ve dolayısıyla burada bir irade ortaya koyarak başkanlık yarışında yer aldık. Bu benim bu arada üçüncü başkan adaylığım. Fakat bu üçüncü başkan adaydı derken de şöyle izah etmem lazım. Gittikçe yükselen de bir grafik olduğu için sağ olsun meslektaşlarımız tekrardan teveccüh göstererek üçüncü kez aday olmam konusunda da beni cesaretlendirdiler. Zannedersem bu seçimlerde de İstanbul Barosu Başkanlığı görevine seçilebileceğimi düşünüyorum. Ve bizim genelde şöyle bir anlayışımız oldu. Yani biz avukat hakları grubu olarak bu arada 6. senemizi kutluyoruz. 6 seneyi doldurduk. Bize böyle şey gibi geliyor sanki daha dünmüş gibi geliyor ama bu 6 sene içerisinde bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum. Seçimden seçime çalışan, ortaya çıkan bir grup olmadık. Daha çok her alanda ve her zaman seçim aralarında dahi, ara dönemlerde dahi çalışmasını eksik etmeyen ve sürekli üreten, sürekli paylaşan, sürekli farkındalık yaratan bu çalışmasını sürdüren derken bu çalışma hangi amaçla ve hangi alanda onu da kısaca Gökhan Bey bir e, dinleyicilerimizle paylaşırsak. Yani seçim çalışması hani seçimi nasıl kazanacağız, baroyu nasıl e, e, yönetime geleceğiz çalışması değil elbette. Bu başka bir çalışma. Evet başka, başka. bir çalışmadan bahsediyorum. O yüzden de seçim dönemi çalışmasını da e, farklı görmüyoruz. Biz sürekli çalıştığımız için seçim dönemi için ayrı bir çalışmamız yok. Belki bunları anlatmamız gerekebilir. Yani o kadar e, çok şey yaptık ki e, ben geçen de bir broşür hazırlığı yaptık. Broşürde sayfalarca listeledik. Onları nasıl eleriz diye düşündük açıkçası. Ama şöyle bir özet geçmem gerekirse bir kere her daim sahada olduk. Yani duruşmalarda, icra dairelerinde, karakollarda, karakollarda, cezaevlerinde olduk. Orada meslektaşlarla dayanıştık. Yargılaması olan, soruşturması olan avukat meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olduk. Kamuoyunda bu davalarla ilgili farkındalıklar yarattık. Bu arada adliye nöbeti diye bir Nöbet uygulamasına başladık. Yüzlerce gönüllü meslektaşımız İstanbul'daki 3 büyük adliyede ve diğer e, ek, binalarında her gün e, sabah 9, akşam 17 şekilde nöbet tutup herhangi bir avukata yönelik e, bir hak ihlali veya bir hukuk aykırılıkta orada hemen destek ve müdahale etmek üzere e, bulunan bir nöbet sistemi kurduk. Hukuka aykırı şekilde avukatın görevini zorlaştıran kim varsa bunu kamuoyuna duyurduk avukatlar arasında e, farkındalık yarattık. Bu arada dört e, ilde örgütlenmemiz var e, binden fazla aktif üyemiz on binden fazla gönüllü üyemiz var. E, avukatlarla ilgili çok sayıda e, eğitim programı yaptık bilgilendirme programı yaptık. E, bunlardan e, özellikle de meslektaşlarımızı farklı uzmanlık uzmanlık alanlarına yönlendiren veya e, sosyo-politik, e, sosyo-hukuk konularında yine farkındalık yaratmaya amaçlayan birçok sayıda yayınlar yaptık. E, bu arada avukatlık hukuku ve avukatlık pratiği hakkında e, sadece değil bunu gururla söylüyorum. Türkiye'nin her yerinden yüzlerce avukat meslektaşımıza bilgi, dilekçe, hukuki görüş, destek, danışma sağladık. E, avukatları ilgilendiren her konuda anında bilgilendiren bir e, platform olduk. Bu arada adalet komisyonları, başsavcılıklar, yüksek mahkemeler ile sürekli diyalog halindeyiz. Adalet sisteminin uygun çalışması, yerinde ve zamanda işlemesi için çeşitli baskılar yaptık. Bu konuda davalar açtık, başvurular hazırladık. Bu arada hepimizi çok yakından ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi'nin fesine ilişkin davalarımızı da açtık. Bunu da çeşitli platformlarda duyurduk. Yine herkese dilekçe ve hukuki görüş desteği sunduk. Avukatlara yönelik her tür saldırıyı hem ulusal basına taşıdık, gerekirse uluslararası taşıdık, basına taşıdık. Kamuoyunda dikkat çekmeye çalıştık. Yine İstanbul Barosu'nun yönetiminin bir takım eksiklerini dile getirdik. Bununla ilgili de etkin bir muhalefet olarak çalıştık. Yani biliyorsunuz bizim baronun yönetiminde son zamanlarda çok fazla bir şeffaflık yoktu. Bu şeffaflığı sağlamak adına e, bilgi sorduk, sorduk e, bilgi sorduk, soruşturduk, e, kurcaladık ve orada da aslında birçok eksiğimiz olduğunu gördük ki bugün en büyük sorunlardan bir tanesi de Baro'nun avukatlarla olan iletişiminin kesik olması dolayısıyla avukatların e, Baroya güvenmemesi e, Baronun avukatlarla iletişiminin kesik olması ne yazık ki e, bizim güçlü mesleki bir örgütlülük yapımızın e, anlamını bozuyor. Bu anlamı tekrar kazanmak üzere e, hareket etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da şunu da düşünmek lazım. Gerçekten çok sayıda e, projemiz var. Hani bunlar bugüne kadar yaptıklarımızın bir özeti çok daha fazla şey var e, sayfalarca. Ama e, yeni dönemde eğer seçildiğimiz takdirde de birçok yapacağımız şey var. Yani en başta avukatların e, uzmanlıklarının sağlanması, uzman oldukları alanda çalışabilmesi, avukatlık mesleğinin itibarı yükseltilmesi, avukatların e, ekonomik olarak e, gelirlerine faydalı olacak bir, bir sürü çalışmamız var, bir sürü projemiz var. Bunlar için de mevzuat değişikliğine, mevzuat değişikliği gibi bir bahanemiz yok. Çünkü daha önceki yönetimler hangi proje öne geldiyse, ne e, önerildiyse hep bunun mevzuatta olmadığı veya mevzuat engeli olduğunu dile getirirler. Ancak birçok sorunumuzun mevzuat engeli olmadan e, çözülebildiğini görüyoruz. Bir de önümüzde biliyorsunuz bu seçim, İstanbul Varos seçimleri şu açıdan da tarihi bir önüme sahip. Çünkü 2023'te genel seçimler olacak ve genel seçimlerde bu arada ilk defa 16 milyon kişi oy kullanacak. Yani şu an yaşı 17 ile 22 olan, oy kullanma döneminde 18 ile 23 yaşına gelen 16 milyon ilk defa oy kullanacak bir seçmen kitlesi var. Tabi bu durumda seçim güvenliği, sandık güvenliği oldukça önemli. Özellikle bu konuda İstanbul Barosuna tarihi bir görev ve misyon düşüyor. İstanbul Barosu bu konuda liderliği üstlenerek e, seçim güvenliği ve sandık güvenliği konusunda partili partisiz e, bir ayrım yapmadan tüm avukatları konsolide etmek, bu konuda eğitmek ve bu konuda e, görev almasını sağlamak durumunda. Çünkü tarihi bir dönemden geçiyoruz. Özellikle e, yani bir anlamda diyorsunuz ki. İstanbul Barosu Avukatlık Kanunu'nda söylendiği gibi Baro Yönetimi, Barolar Birliği e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili hem farkındalık yaratmak hem bunlara sahip çıkmak hem bunun gelişmesi için uğraşmak ama bu yolla da aynı zamanda demokrasinin ayakları üzerine oturması için Önümüzdeki seçimlerde demokrasiye de sahip çıkmak gerekir diyorsunuz. Bunun hazırlıklarını da yapmalıyız diyorsunuz. Öyle evet, mi? Evet, evet kesinlikle istiyorum. üstadım. Tam olarak demek istediğim bu. Zaten bu e, yani İstanbul Barosu'nun ve diğer baroların, avukatların aslında görevlerinden bir tanesi de hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak. Sonuçta burada e, avukatlık kanunu yüklemiş olduğu bir görevle birlikte aynı zamanda... Hepimiz birer avukat olarak buradaki tarihi misyonu üstlenmek zorundayız. Bir de zaten son dönemde siyasal iktidarın özellikle hukuk dışı uygulamaları veya hukuka aykırı bir takım çalışmaları ne yazık ki biz avukatlar açısından da oldukça zorlu dönemler yaratıyor. Özellikle insan hakları ihlali konusunda. Anayasa mahkemesi kararlarına uymamasına tutun da insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması gibi birçok uygulama önümüzde duruyor. Bu konudaki tüm muhalefeti de tüm hukuka uyulmasını sağlama görevi de her zaman avukatlardaydı. Avukatları güçlü kılmak için uğraşmamız gerekir ki avukatlar bu konuda mücadelesini sürdürebilsin. Ancak avukatlar öyle güçsüz bir hale geldi ki bugün ekonomik olarak Psikolojik olarak, hukuki olarak, sosyolojik olarak her yönden e, kuşatılmış ve itibarımız e, düşülmüş durumda. Bunu her gün, her yerde hissediyoruz. Oysa e, avukatın meslek örgütü olan Baro bu konuda mücadele edip öncelikle e, avukat haklarını koruma altına almak zorunda. Çünkü bizim burada özetle söylemeye çalıştığımız şey şu, avukat hakları aslında insan haklarıdır. Net olarak bunu söylemek isterim. Evet ben insicamınızı bozmak istemiyorum ama şunu da doğrusu ifade edeyim. Aslında 1974'ten itibaren örgütlenen ve 75-76'da aktif olaraktan İstanbul Barosu'nda çalışan ve Orhan Apaydın'dan sonra da yönetimde sorumluluk alan Çağdaş Avukatlar grubundan sonra Türkiye'nin birçok yerinde yani İstanbul dışında da örgütlenen bir grup olduğunuzu ve söz gelimi önümüzdeki seçimlerde de bu grubun sadece İstanbul değil Türkiye çapındaki seçim güvenliğinde görev alacağını söylüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani bu ilk defa Çağdaş Avukatlar dışında İstanbul'un dışında da örgütlenen bir e, yapı olarak görünüyor. Ben bir de e, zamanı... Üstadım, e, avukatların sorunu sadece İstanbul'a özgü değil, İstanbul Barosu'na da özgü değil. E, tüm Türkiye'nin sorunu. Bütün evet. hukuksuzluklarda, bu hukuksuzluklarla mücadelede de e, avukatlar birlik olmak zorunda. Bunun İstanbul Barosu veya Adana Barosu veya Trabzon Barosu fark etmeksizin tüm Türkiye'deki avukatlara hitap etmek ve onların dayanışmasını sağlamak zorundayız. Evet bir de şimdi genellikle avukatlarla ilgili barolarla ilgili yani çok yüzeysel olduğunu düşündüğüm eleştiriler var. İşte baro siyasetle uğraşıyor ama avukatların problemleriyle uğraşmıyor gibi. Siz genç avukatlarla ve özellikle avukatların çoğunluğuyla ilgili yaşam, mesleği sürdürme, etkin sürdürme, aktif sürdürebilme e, anlamında ne gibi sorunları saptadınız? Bunların çözümleri için kafanızda veya grubunuzun projelerinde bir şey var mı? Stajyer avukatların bir kere avukatlığa hazırlanırken önceden kendilerine güvenli, donanımlı, e, cesaretli bir şekilde mesleğe atılmaları gerekiyor. Staj eğitimle ilgili... Yeni projeleriniz ve düşünceleriniz var mı? Onları da böyle birer paragraflık değerlendirebilirseniz çok sevineceğim. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Ee, az önce aslında biraz özetinden bahsettim. Hani avukatın neden güçlü olması gerektiğine. Çünkü bugün e, siyasal iktidar şunu yapmaya çalışıyor sürekli. Gerçi bu sadece bu siyasal iktidara has değil. Bundan önceki siyasal iktidarların aynı şekilde çabaları vardı yok değildi. E, avukatı kendi alanına e, hapsetmek veya kendi alanında olduğunu e, zannetmek gibi bir hatası var. Ancak bugün siyaset dediğimiz şey veya politika dediğimiz şey sadece e, meclisle veya işte yukarıda e, bakanlar kuruluyla e, cumhurbaşkanlığı düzeyinde halledilecek bir konu değil, her alanda olan bir konu. Bugün sivil toplum örgütlerinden tutun da herhangi bir yerdeki toplantı, gösteri, yürüyüşleri hakkına kadar her anlamda siyaset, e, politika her yerde yapılmak zorunda. E, ne yazık ki siyasal iktidar bu alanı e, kendine bir hak olarak görüyor. Kendi e, çizdiği, kurallarını kendi çizdiği çerçevenin içerisinde yürütülmesi için çabalar sarf ediyor. Ancak durum böyle değil. Biz avukatlar zaten bu alanın her tarafındayız ve e, hem temsil ettiğimiz kişiler kurumlar bakımından hem e, toplumun bize yüklemiş olduğu misyon açısından e, siyasetin her alanında aktif olarak e, rol alan e, bir meslek grubuyuz. Şimdi hal böyleyken e, kendi alanımıza hapsedilme e, veya sınırlarımızın çizilme tehlikesi karşısında avukatın da güçlü olması gereken noktalar var. Mesela e, en basından söyleyeyim CMK e, müdafili var. CMK müdafili aslında bir avukata gelir getirmesi gereken bir alan değil. Burada farklı bir misyon var. Bu misyonda hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarının savunulması anlamında devletlere pozitif bir yükümlülük yüklüyor. Fakat devletler bu noktada özellikle CMK'da görev alan müdafilerin bir şekilde hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak hem de sosyal olarak etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bu da savunma makamını güçsüzleştirdiği gibi aynı zamanda bireylerin güvenlik ve özgürlük hakkını da zedeliyor. Bu alanda mesela çalışmalar yapmamız lazım. Bir kere CMK ücretleri konusunda aktif e, eylemler yapılması gerekiyor ki e, bu hizmetlerin yani CMK bir hizmet olduğu kadar aynı zamanda bir misyondur. Bunların kalitelileştirilmesi adına e, bu alanın baştan düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda bir baskı oluşturacağız. Adalet işte, Bakanı bu konuda Borular Birliği Başkanı'nı adeta tehdit etti. Yani e, böyle bir iktidar veyahut da adalet bakanı e, anlayışının bulunduğu yerde bu konudaki mücadeleyi nasıl yürüteceğiz sevgili Gökhan Ahi? Evet ben yani bu konuda mücadele ancak ve ancak hep birlikte hareket ederek olabilir. Böyle e, eylemlerle olabilir ki bu konuda aslında eylemler hazırlandı, yapılacaktı. fakat nedense e, Adat Bakanı ile görüşmeler sonrasında bu eylemler e, bu ...eğlemlilik projeleri rafa kalktı. Bunu anlamak mümkün değil. Sonuna kadar direnilmesi, sonuna kadar gidilmesi gereken başımaydı. En azından Acaba bir... Adalet Bakanı Baralar Birliği'nin o açıklaması sonrası yaptığı teklitten vaz mı geçti? Zannedersem takip ettiğim kadarıyla şöyle bir durum oldu. Zaten kanun gereği denildi. İşte Ekim ayında bu rakamlar belli olacak... Maliye Bakanlığı'ndan bütçeyle ilgili görüşler alacağız. Bütçe görüşleri aldıktan sonra evet enflasyon oranında iyi bir ciddi bir artırım yapacağız şeklinde bir söz aldılar diye düşünüyorum. Bu da zannedersem baro başkanlarımız ve Türkiye Barolar Birliği'nin herhalde hoşuna gitti diye düşünüyorum. Evet. Yani ama burada, burada eşitlenmesi gereken şey şu, e, siz özel müdafi olduğunuz zaman harcadığınız emek mesaiyle, e, CMK'dan atandığınız zaman harcadığınız emek mesai aynı. Burada sunduğunuz e, hukuki e, yardım aynı, hiçbir farkı yok. Bir kere burada bir e, standart ve kalite sorunu da ortaya çıkarıyor. Bu bireylerin özgürlük ve güvenlik hakkını doğrudan etkiliyor. O yüzden e, kabul edilemez bir durum olarak karşımızda. Evet, şimdi mesela e, CMK avukatlığı denince aklımıza hep genç avukatlar geliyor. Genç avukatlar burada görevlendiriliyor veya onlar burada görev alma ihtiyacı duyuyorlar. Ama başta da söylediğiniz gibi avukatlık yasasının hem avukatlara hem barolara hem barolar birliğine verdiği insan haklarını, temel özgürlükleri, hayata geçirmek, savunmak hatta sadece savunmak değil onların etkinliğini sağlamak için bir görevi var. Şimdi ve bundan dolayı da CMK avukatlığı para getiren, gelir getiren bir şey değil. Peki genç avukatlık... yani buradaki avukatlık aslında bir nevi müfettişlik gibi. Yani sistemin içerisindeki her türlü hukuka aykırı muameleyi, her türlü işkenceyi kötü muameleyi engelleyecek, bunu tespit edecek bir yapıya da sahip. Evet, şimdi onun için söylüyorum genç avukatların sorunları açısından kafanızdaki böyle birer satırlık başlıkları bir de staj staj dönemindeki sajyerlerin mesleğe hazırlanmasıyla ilgili düşüncelerinizi projelerinizde böyle birer satırlık bir özetleme yapabilir misiniz? Esasen tabi şunu da söyleyeyim hem de. E, izleyicilerimize de duyurmuş olalım. E, hukuk politiğin e, YouTube kanalından 1 Ekim'den itibaren başta siz olmak üzere diğer baro başkanı e, meslektaşlarımızın e, hem baro hem avukatlık hem hukuk hatta onların sanat, kültür, müzik ve özel yaşamla ilgili düşüncelerini ve kaydettikleri programlar yayınlanacak ama e, onun için e, sizin e, bu özellikle staj ve e, genç avukatlarla ilgili kafanızdaki projeleri de alalım ve söylemek istediğiniz önemli şeyler varsa onları da ekleyelim. Programımıza böyle birkaç dakikalık bir e, şey e, zamanla tamamlamaya çalışalım peki e, hemen kısaca özetleyeyim. Şimdi bir genç avukat, e, kıdemli avukat falan diye bir ayrım aslında yok. E, hepimiz ya ben bu şimdi 21 yıllık avukatım ama genç avukat tanımına girmiyorum herhalde. Ama aynı sorunları yaşıyorum. Hiç farklı değil. Yani güzel de... bir betimlemeydi bu Sayın Gökhan Ay. Evet. Evet. Çünkü Doğru. Hani, hani böyle bir ayrım yapamam ama şunu da unutmamamız lazım. 0-10 yıl kıdemi olan meslektaşlarımız İstanbul Barosu'nun %56'sını oluşturuyor. İstanbul Barosu'nun yaş ortalaması 38, kıdem ortalaması 12. Bunu barodan aldığımız ham verilerle bizler dedik, yayınladık. Onu söyleyeyim. Ee, peki, peki öyle demeyelim de, genç avukatlar demeyelim de bağlı çalışan avukatlar veya bizim zamanımızda söylenmişti bazı itirazlar gelmişti işçi avukatların sorunlarıyla ilgili kafanızda çözüm projeleri neler diyelim onu evet. alalım ondan sonra da Adına Orlandır işçi de. avukat diyelim, bağlı çalışan avukat diyelim hiç fark etmez. İsminin önemi yok. Buradaki e, meselenin e, gerçekliğini ortadan kaldırmıyor. E, burada en büyük sorunlardan bir tanesi aslında meslektaşımızın, meslektaşımızda yapmış olduğu bazı e, uygulamalar ve muameleler diyelim. Bu e, kendi içimizde bir sorun. Bu konuyu etkin denetleme gibi bir düşüncemiz var. Mesela burada Avukatlı Kanun 95.5'teki 95 yetkiyi kullanarak Burada bir denetim ve e, şikayet mekanizması geliştirmek gibi bir e, projemiz var. Burada e, Baro aynı zamanda bir düzenleme ve denetleme kurumudur bana göre. Baro e, gerekirse meslek kurallarıyla ilgili değişikliği de baskılayarak e, burada meslek kurallarına aykırılık, etik kurallara aykırılık e, neticesinde disiplin soruşturması da başlatabilmelidir. Çünkü bugün e, gerçekten... Çok e, kötü koşullarda fazla mesai ile çalışan çok sayıda meslektaşımız var. Hatta mobbinge e, tacize uğrayan meslektaşlarımız var. Fakat bunlar e, seslerini çıkaramıyorlar. Çünkü seslerini çıkarttıkları zaman e, yani e, şikayet ettikleri veya edecekleri e, meslektaşların korunacağını düşünüyorlar ne yazık ki. Ama burada etkin bir denetim mekanizması işletildiği takdirde burada bir e, formül... Bu gelişmeler olabilir diyorsunuz. Evet, evet. Yani e, burada bunun dışında yine e, bağlı çalışan işçi meslektaşlar için artık adını e, tartışmıyorum e, Bir ücret skalası geliştirme gibi şeyimiz var, projemiz var. Yani özellikle bununla ilgili anketler, e, ekonomik veriler ve e, görüşler toplanarak e, bir şehirde, bir büyük şehirde bir bağlı çalışan veya işçi avukatın alması gereken ücretin en az ne kadar olması gerektiği konusunda çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bugün meslektaşlarımız ne yazık ki ucuz iş gücü olarak da görülebiliyorlar. Hatta stajyerler de aynı şekilde ucuz veya e, ücretsiz iş gücü olarak görülebiliyorlar. Bu algıyı değiştirmemiz lazım. Buna kanuni bir engelimiz de yok. Gayet e, güzel bir şekilde bunu düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu kendi içimizde yapmamız gereken bir düzenleme. Ee, Son olarak... Bir evet. e, son olarak bir, bir düşüncenizi söyleyelim. Çünkü süre hakikaten açtık. De... Evet. Mesela staj eğitimle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani staj eğitimde özellikle mesleki bilgi becerilerle donatmak gibi bir e, projemiz var. Yani bu etkili konuşmadan tutun diksiyonuna kadar sözleşme hazırlama tekniklerinden e, müvekkille görüşme tekniklerine kadar biraz daha böyle mesleki bilgi becerilerle donatmak istiyoruz. Ve stajda da gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi şu, matbu formlarla işler yürüyor. Halbuki avukat stajyerini matbu formla değerlendirdiği kadar stajyerinde avukatı, yanında staj yaptığı avukatı değerlendirilmemesi gerekiyor. Bunun için belki 50 soruluk, 20 soruluk uzmanlarıyla hazırladığımız değerlendirme kriterleriyle o stajın ne kadar kaliteli geçip geçmediğini, ne öğrenip öğrenmediğini de ölçebilmemiz lazım gerektiğinde ee, belki o meslektaşımızın stajyere gereken özeli göstermediği için dikkatinin çekilmesi de sağlanabilecektir. Böylelikle staj eğitiminde ve avukat stajda bir kalite artırımı yapabiliriz düşüncesindeyim. Çok teşekkür ederim. Ee, diyor dinleyicilerine İstanbul Barosu'nun ekim ortasında yapılacak. İstanbul Varoslu seçimlerine katılacak e, e, gruplardan e, avukat hakları grubu başkan adayı Sayın Gökhan Ahi ile baro avukatlık hukukla ilgili düşüncelerini aldık. E, programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum Gökhan Bey. E, başarılar diliyorum ve izleyicilerimize ayrıntılı düşüncelerinizi izlemek için bütün başkan adayları olduğunda olduğu gibi 1 Ekim'de başlayacak e, hukuk politik YouTube kanalından bir kere daha sizlerin düşüncelerini izlemelerini öneriyorum. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.